Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz hak, din hangisidir Allah katında? Her şeyin tabi bir yanlışı, eksiği hatta sahtesi olduğu gibi tabi dine de bu kural geçerlidir. Allah Teala buyuruyor bize Kona-ı Kerim'inde Ayet 19, Ali Imran suresine öyle abiyürüyor bizlere. Sevgi bilsinallah, Bismillah. İnne indallahi İslamla abiyürü. İnne dine indallahi İslam Allah abiyürü. Allah katında her din ancak İslamdır mevla abiyürüyor. Biz tabi bunu böyle okurken ayetten söylerken. Belki karşı tarafın aklına gelebilir. Gelir ya tabi. Herkes dinini haklı çıkarır diye. Hiç tabi öyle değil. İş, i̇şin tabi işinden incedir inşallah. Din Allah'ın Celle Cale'lüğü insanlar için koyduğu kurallar daha ziyade tarifi bunun zevil ukul geliyor. Allah'ın Cereşşah'ınlüğü akıl sahibi içine koyduğu kurallar. Ki buna cinlere dahil olmuş oluyor o zaman. Her şeyin tabi bir mi adı var. Yani kullanma tarih deriz. Bazı şeyde vardır böyle. Son kullanma tarih diye bir kural vardır amlar. Aynı şey dinde de geçerli. Eğer böyle olmasaydı Allah Teala Adem babamıza suf indirmişti ve Adem babamız peygamberdi. Ondan sonra başka kitap gelmezdi. Başka peygamber gelmezdi. Allah Teala başka başka kitap gönderiyor. Her kitaptaki ilah hükümler başka. Yalnız tabii dindeki temel konular onlar değişmiyor. Allah'ın varlığı, birliği, vehtir iman, ahiret iman gibi konular bunlar dinler hepsinde aynıdır, değişmez. Ama haram helal gibi, ibah gibi konular dinlerde tabii çağlara göre değişik olarak indirilmiştir. Bunun için Allah Teala bir sonra bir sonra bir Resul peygamber gönderince ona allah Teala başka bir şirî hüküm kitap verince ne oluyor? Önceki peygamberin önce kitabın hükmü yürürlükten kaldırılmış oluyor azı cemaatimiz. Bunun için nasıl ki bir kanun yürürlükten kaldırılınca hükümsü oluyorsa işte, dinler de bunun gibi, kitaplar da bunun gibidir. Peki, bir insan dese ki, ben efendim işte, başka bir semavi kitaba bir amel edeceğim derse, ne olur acaba? Olmaz. Niye olmaz? Mesela, Adem aleyhisselam hazretlerine, babamın dedemiz, peygamberdi, ona Allah'u Teala, on suhuf indirdi. Yani on suhuf, on sahibi demektir ki, küçük kitap indirildi kendisine. allah Teala Adem'in indirdiği suuflarında evlenme konusunda Allah'ın emri onlara şöyle idi. Havvânemiz her doğumunda ikiz doğurdu. Biri kız, bir erkek olurdu. Allah sonra şu emri verdi bu sefer doğan kız öncelikle erkek'te, önce erkekle erkek bu kızla yani beraber doğan ikizler birbirindeki haram kılındı bir değişik olarak Allah'a böyle bir izin verdi neden? o zaman durum öyle gerekiyordu Adem araçtan başka insan yoktu yeryüzünde ancak onun evlatları vardı. Onların tabi her biri kardeştiler. E kardeş evliliği o zaman da haram olsaydı insan gelişemez, olmaz insan nesli. Demek ki allah Teala Mevla'mız zamana göre bazı kurallar koyuyor. Şimdi kalksa bir kişi decek ki e Adem Anaslam'da peygamber idi. Ona gelen suuf da Allah'ın kelam idi. Ben ona göre amel edeceğim diye kalkarsa karıştı olur mu? Olmazsa muhteremler. Haram oluyor tabi. Zina olmuş oluyor, nikah bat olmuş Allah korusun, en bir günah kebar olmuş oluyor. Bu için demek ki, bir kimse, önceki bir kitap ile, ki o kitabının aslı gerçeği olsa bile, değişmemiş olsa bile, Hükmü yürüten için ondaki iş amel edemez. Ederse günah işlemiş olur. Yine bu remiz bizlere Ali İmran ayet 85'te. İsine billah ve men yebteri ugayr'il dinen ve bir kimse, bir kişi, erkek kadın, ya betiği arasa isterse İslam'dan başka dinen baş din arasa. Demek ki bir kimse İslam'ın dışında başka bir dine girerse on ararsa felen yukbele belemin. Ondan o din kesin olarak kabul edilmez. Ve hüve, o kişi, yani İslam'a çıkan kişi, fil ahireti, minel hasirin, ahirette büyük zarara gören, cehenneme girecek olan kişi Mevlam buyuruyor. Şimdi muhterem cemaatimiz, bu ayet-i kerimelere göre, bir Müslüman, İslam dininden haşa Allah korusun çıkarsa başka bir dine girerse Hristiyan Yahudi budur şu bu ya da ateist gibi dinsiz olursa ne olur İslam'a göre onun hükmü mürtedini buna mürted erkeklere mürted kadınsa mürtedde deniyor bunlara peki ne olacak bunların halleri Allah korusun tabi dinden çıkan kişi, ne çıkan kişi, o anda Allah katında tam bir kafir oluyor. Eğer o anda evli ise nikah düşüyor, nikah batı oluyor. Mesela bir kadın da Allah korusun eğer dinden çıksa, dinini değiştirirse ya da başka bir dine girmese bile ama İslam'dan çıkacak bir şey yapsa mesela Allah korusun, işte Kur'an'a saygısızlık, İslam'a saygısızlık, bir haram inkar gibi bir şey yaparsa, o anda İslam'dan çıkmış oluyor, o kadın da mürtedde oluyor ve evli ise nikaha düşüyor. Kolejisine haram oluyor. Ayrıca, eğer tövbe edip de Tekrar İslam'a dönmeden ölürse, onun cesedi Beden Abiyurun bir köpek leşi hükmünde oluyor Allah katında. Yıkanmaz, kefenlenmez, yalnız bir bede sarılır. Cihaz namazı kılınmaz bir çukura yine yani Abiyurun bir köpek leşi kokmasın diye bir çukura gömüldüğü gibi onun da o pis bedene bir çukura gömülür. Allah korusun yaşayanlar. Günümüzde biliyorsunuz Hristiyanlar çok aşırı çalışıyorlar. Misyonerlik faaliyetleri var. Yani Hristiyanlığı Yaymaya çalışıyorlar. Tabi günümüzde şu çağımızda imkanları da çok geniş, paraları da var, silahları da var. İcabında İslam devletlerine yukarıdan baskı da yaparak tam muazzam çalışıyorlar. Şahsen benim başından geçen bir olayı anlayacağım adı cemaatimiz böyle bir misyonerle aramıza geçen bir konuşma oldu. Aşağı yukarı hemen hemen 5 saat sürdü aramıza bu konuşma geçti. Onu inşallah onu aktarayım size inşallah. Aşağı yukarı 30 yıl önce Halep'ten trene bindim. Bir kompartımana girdim üç kişi vardı bir erkek ikisi hanım, dört kişilik bir de benim yerim oraya düştü oturdum oraya Türk gümüne gelinceye kadar bunlar biz tabii konuşmadık hiç baktım bunlar kendi aralarında başka bir yaban dille konuşuyorlar anlamadığım bir dille konuşuyor kendi aralarında hatta bazen bana bakıp da gülümsüyorlar yani beni aşağılar gibi tavır yapıyorlar. Tabii ben hiç oralı olmadım. Muhatap da olmadım. Zaten dilini anlamıyorum da. Yani konuşamam diye onlarla anlaşamam diye iş yapmadım onlarla. Sonra Türk girince, Suriye'den Türk gümrüne girince baktım bu erkek Türkçe biliyor. Türkçe konuştu orada. Fransa'da Paris'in belgesinde profesörmüş kendisi orada. Biri hanımı, biri kız kardeşiymiş, iki hanım da. Gümrüteki işler bitince, şimdi bana döndü bu. Sen de Türksün, evet Türk'üm, Müslümansız, elhanım Müslümanım. Ben de Hristiyan'ım dedi, Katolik'üm dedi. Dedim olabilir, yandan baktım, tabi Avrupalılar gelene Türkler bir yukarıdan bakarlar. Ona da bana yukarıdan bakıyor. ...profesör olduğu için kendisi de var işte... ...yukarıdan bakıyor tabi bana... ...dedi ki... ...bak dedi, uzun bir zamanımız var dedi işte bana... ...uzun bir zamanımız var... E, ...canımız sıkılmasın yani dedi... ...vakit geçsin diye... ...şu dinleri tartışalım bakalım dedi... ...dinleri tartışalım bakalım dedi... ...dedi ki ben buna... ...vakit geçirmek için... ...din tartışılmaz... ...din şakaya gelmez... Din Allah'ın dinidir Celle Cale. Din kutsaldır. Bu bir futbol maçı değil mi din. Veya tartışmaya gelmez ve bak geçsin diye. Peki öyle olsene işte ama peki ciddi olsun dedi. Ama ciddi olsun ona konuşalım dedim. Bu kendisi Aslı Ermeniymiş annesi. İstanbul'dan Fransa'ya gitmiş. Annesi orada eylemi Fransa edermiş. Onun için Türkçe biliyormuş kendisi hanımı Fransız, kız karışı de Beles. Annesi sevmeni, babası Fransız. Şimdi bu başlı konuşmaya benimle. Baktım, tam misyoner ağzıyla konuşuyor. İşte, İslam'da din, Hristiyan'da din olduğuna göre, e bu kadar kolayı varken, Hristiyanlık kolay bir din. Bu kadar kolay bir din varken, Niye zorla uğraşıyorsunuz? O da din, bu da din. Hürri oluverin, daha kolay yaşayın. Bak İslamiyet'te işte beş vakit namazı günde, sabah hele kısa gecelerde kalkıyorsunuz, gözünüzü açıyorsunuz, hadi namaza. Öyle vakitte bir yemek molası var, istahat var, öğle namazına. Bunlar da biliyor. Müslüman müslümanlar ya, öğrenmiş bunlar da. İkini tam bir sayın, sıkı zamanında ikini namazı Akşam namazı, yatsı namazı e bu biter mi bu şekilde bu? Ama biter mi bu namaz? Bitmez namaz bu şekilde. Bu kadar kolu, bu kadar çitin, yokuş işi vuruyorsunuz. Bu kadar sanılır kolay. Hafta bir kişiye gidiyoruz. Oturuyoruz. Eyvendim sahnede işte babalar çıkıyorlar. Müzik de çalınıyor. Güya ilahi söylüyor, akılan söylüyorlar. Oturup kadına bir arada karışlık onları seyrediyorlar. İkincisi de dedi, İslam, Müslümanlar dedi, hep geri kalan ülkeler Müslümanlar. Bilimde, teknolojide e, maddi açıdan geri kalan ülkeler Müslümanlar. Bak Hristiyanların durumuna bak falan dedi. Aşağı yukarı bu yaram konuştu. Hiç karışmadım. Ben dinledim. Tabii gerekeni not ettim. Kafam ben şimdi. Şimdi sıra bana geldi. Tabii, ne dersin ki bana baktı şimdi cevap ver diye. Bana geldi sıra. Ben biraz konuş başladım. Hemen karıştı araya. Dedim bak profesör bir olmaz dedim. Senin yarım saat konuştun. Ben seni dinledim. Eğer seninle beni dinlersen yarım saat konuşayım. Eğer bu karşılıklı olur, tartışma olursa bunlar bir soru çıkmaz dedim. Dinlersen konuşayım. Bir dinleyeceğim dedi. Çünkü bir hava olmaz dinemese. Karışlık oldu mu ya olmaz tabii. Şöyle başladım şimdi işte. Dedim evvel dedim şuradan şuna girişelim. Hristalim bugün dedim. bilin tekstil üstün. Doğru. Ne zaman dedim, Hristiyanlar Avrupa Hristiyan oldu. Aşağıdaki 1700-1700 sene önce oldu. O zaman böyle olmuş mu mi? Olmadı. O zaman Müslümanlar üstün Hristiyanlı şu duruma geldiği kaç asırlık mesele. İlkini kolay diyorsun Hristiyanlığı İslamı zor diyorsun bazı konularda işin kolay seçilebilir. mesela dedim spor yapacak bir genç kim dedim güreşmeye gider ama ağır bir güreş spor kim onu istemez dedim daha hafifini ister kimi kim bunu ister bu olabilir ama dedim dinde insan siçeni yok ama dinde mühim olanı Haddine bulmak, Allah katı razı olduğu haddini bulmak, haddini yaşamak dedim. Dedim, dindeki amaç maddi çıkar değil. Refah sağlamak değil. Yemek içmek de değil. Dindeki amaç insanın ruhsal olgunluğu cennet hayatına uyum sağlamanın gelmesi dedim anne karnındaki bir yavru 3 aylıkken 5 aylıkken dünyaya gerisi ne olur yaşayamaz hatta düşük ölü geliyor neden yaşayamıyor dünyada çünkü o henüz daha dünya hayatına uyum sağlayacak noktaya gelmediği için eğer erken dünyaya gelirse bak yaşayamıyor burada ne ki dedim, ana karnı çocuk, dünya hayatına uyum sağlayacak noktaya geldi mi, dünyaya geliyor, yaşıyor. İşte, dindeki amaç bu dedim. İnsanlarım da bu dünyada, cenneteki hayata uyum sağlamak noktasına gelmeleri. Dedim, cennete hayvan girmeyecek hayvanlar. Neden? Eğer hayvanlar cennete girerse, Cennette dengede huzur kalmaz ki cennette. Hatta yanlı sivrisinek cennete girse, yine huzur kaçar insanların cennette. İnsan gelecek. Hangi insan gelecek? İşte dünyada hayvansal sıfatlarının arınan, evliye ahlakını ulaşan, ruhsal, Allah aşkını bulan ruhunda bunlar cennete girecekler. İşte onun için cennet, cennet olacak. Eğer dünyada ruhsal olgunluğa erişemeyen bir kişi cennete girse, orada huzuru basar orada. Gazama gelir, kızar, sinir, kalp kırar. Ama onun cennete işte böyle. <gülüyor> Sıra dedim, maddi dedim örnek almama gerekiyor. Dedim bak Firavun'a. Dedim Firavun, Firavun Mısır'ın devleti başkanıydı. Nihri kenarında muazzam köşkü saray vardı. Bağ bahçesi vardı. Hazı Musa er karşısında fakir. Bir şey yoktu böylece. Nemrut, aleyhi lane o kadar güçlü kuvvetli imparatordu. Babil devletin başıydı. İbrahim el karşısında fakirdi. Bence. Peki dedi şimdi bu sen de meşgidin dedi bana şimdi bu yani İslam dini hak din Hristiyanlık hak din değil mi? Dedi bana şimdi bu. Dedim ki hak dinler iki temel kaynağa dayanır hak din olması için. Ben de anlatayım sen kendin karar ver hangi hak din olduğunu. Bütün hak dinler iki temel kaynağa day kaynağa dayanır. Biri Allah tarafından gönderilen mucize ile ispatlanan Hak Peygamber. İkincisi yine Allah Teala'nın o Peygamber indirdiği ilahi şema ve kitap. Eğer bu ikisi varsa o din Hak dindir. Hak dindir. Bunlar yoksa Hak din değildir. Peki de Hristiyan'de Peygamber kitabı yok mu dedi? Dedim ki buna, Hristiyan peygamberi yok ben buna şimdi. Hristiyan peygamberi yok. Neden? Dedim bize göre, İsa Aleyhisselam Allah kadar peygamberdir. Hak peygamberdir. Hem de ulazı makamı bir peygamberdir biz İslam'a göre. Ama dedim size göre, Hz. İsa Aşağı, Allah'ın oğlu diyorsunuz ona. Ya da üç ilahattan biri diyorsunuz. Salih-i diyorsunuz. Yani dedim size göre, peygamber yok size göre dedim. Eğer İhsar'ın Allah'ın oğlu ise peygamber değil. Üç ilah'tan bir ilah ise yine peygamber değil. Bak dedim peygamber yok şu halde. Ama dedi, Hazret-i İsa dedi, babasız doğdu. Babasız doğdu dedi. Peki Haş Allah'ın oğlu değilmiş şimdi bu. Tabi tutuyorlar. tabi yavaşça konuşuyoruz trendeyiz de yavaşça gidiyoruz ya konuşuyoruz yavaş yavaş haces etmiyoruz da. dedim ki bir canlı türü başka türe değişmez yani aslandan aslan yavrusu olur kediden kedi yavrusu olur insan insan da olur. insan yavrusu olur yani bu canlı türü başka türe değişmez Allah'ın Koy'un kural bu. <Gülüyor> dedim, Hazreti İsa Aleyhisselam, annesi var mı bunun Var. Annesi bu insan mı? insansı İnsan. insan. Meryem'in babası belli İmran, annesi belli. Ne fark var dedim bunda? Hz İsa Aleyhisselam, Hazreti Meryem'in, yani bir kadının, üreme hücresinden yaratıldı dölyatanla yaratıldı bir tek erkek yiyor bunu dölyen bu fark var yalnız dedim allah Teala'nın koyduğu fıtrat kanunları değişik değişik var ama dedim farklar evet allah Teala'nın fıtrat kanunu genelde bugün yürütü olan nedir yeryüzünde mutlaka iki canlının eklişitlere gelmeleri birleşmeleriyle oluyor ama Allah-u Teala derse Mevlam, Allah bu kurala bağlı değil ki. Allah-u Teala başlık kuralı yürürlüğe koyuyor. Bak dedim Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın annesi yok, babası yok. Allah'ın toprağıtan yarattı. Nasıl yarattı? Allah-u Teala Mevlamız başka bir fıtrü kuralı allah Teala yürürlüğe koydu. Yani toprak ebeden bitiyor olacak, Yenecek, besin olacak, kan olacak, hücre olacak. Bu bir ayrı bir fıtrat kuralı bu. Allah'ın Allah Allah'ta Adem Aleyhisselam'da bu kuralı Allah'ta çalıştırmadı. Adem Aleyhisselam'ın direkt taburata yaratıldı. Bu oldu mu? Oldu. kabul Kabirliyorlar. İkincisi, Hazreti Havva annemiz. Onun da annesi, babası yok. Allah onu da yarattı. yarattı. O da nasıl yaratıldı? Adem Aleyhisselam'ın Eri küçük kaburga kemiğinden Allah Teala yarattı öyle şey. Yani Allah da yaratıcı. Halak <gülüyor> hakim Allah Teala. Allah Teala Mevla'mız bir kanla kula bağlı değil. Allah dediğin yapar. İşleyelim Allah Adem arasından Allah Teala. Allah, Teala, Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı da yaptı Mevla'm Hazreti Meryem'in ürüm hücresinden. Cebrahisselatı'na gönderdi. Cebrahisselatı ruh kudustur, Ruhsal ruhtur. Cebrahisselam, onun üfürmesiyle döllenme oldu. Ve Has-ı İsa Aleyhisselam, has Meryem'in döll döl yatağında ürüm döllendi. Orada gelişti. Dünyayı yaşayacak kıvama kadar geldi. ortaya geldi. has Meryem Meri'ye malum yollarından çıktı, dünya geldi. Şimdi dedim Allah aşkına düşünelim ben buna. Dedim Allah aşkına bak düşünelim. Haşa! Bir Allah'ın oğlu var. Haşa bir uluhiyet. Allah! Bir kadın dört yatağından durmayalım dokuz ay. Dokuz ay haşa! Dokuz ay dört an durdu. Sonra bir kadının malum yollarından geçip diye geldi. Hasisi ise doğduz anesti bunu yıkadı mı? Yıkadı. Azre işledi mi? işledi Aldı pisledi mi? Pisledi. Bunun altı mı aktı? Anisi bu mem meme verdi mi? Verdi. Peki nasıl Allah oluyor bu? Nasıl ilah oluyor bu? Olabilir mi bu? Aynı işte beşer işte. Aynı beşere bak. Bir kadın döl yatağına yatacak, o pisliği yatacak, kanı yatacak. O belli oradan dünyaya gelecek. Efendim altına işleyecek, altına pisleyecek, burnu akacak, düşecek, ağlayacak, anasından sütemeyecek, anasını yıkayıp temizleyecek. Ondan sonra büyüyünce bu haşa Allah, bu da bir Allah. Üçünü ilah edeceksin buna. Dedim olur mu bu? Olmaz. Sonra dedim bir aslan yavrusu dedim, kediden korkar mı? Korkmaz. Ama ne oldu? Hazret-i Meryem babasız İsa'yı doğurunca, orada bulunan Filistin'de oldu bu konu. Beytülhamdülü Filistin'de, Filistin'de, Filistin'dir İsa Aleyhisselam. Aslı Yahudu yani İsa Aleyhisselam'ın Filistin'de. Dedim, bak dedim, İsa Aleyhisselam doğdu. Filistin'de bulunan Yahudiler babasız doğurduğu için Hasim Meryem'e bütan ettiler, iftira ettiler, ya yani ona zina suç işlediler, lakin üstüne onu öldürmeye kalkıştılar. Hasim Meryem ne yaptı? Aldığım çocuğunu bu sıra kaçtı. Ta 12 yaşına gelince tekrar yine Filistin'e döndü. Onun zaman peygamberlik verildi. Peki gidim, haşa, böyledim Allah ile olabilir mi bunu işte? Allah'tanın sıfatları o Bir külüsene geldik. Aziz cemaatimiz iki temel var diye. Biri Peygamber hak Peygamber. İkincisi Allah'tan gönderilen hak semavi kitap olacak dedim. Yılan kitap olacak. Tabi şimdi bu aziz cemaatimiz ben de orada hayret ettim o zaman baştan çok yüksekten bakan bence aşağı gören bu kişi öyle bir duruma geldi ki has-ı kendisine, yani sanki böyle bir kabülendi gibi oldu bir sakinleşti artık itirazı bıraktı da yani misyonellik yönünü bıraktı da sanki İslamı öğrenmek için daha o yöne yöneldi şimdi kendi bana sordu şimdi Peki dedi İncil, Allah kitabı değil mi, hak değil mi dedi. Dedim, Hz. İsa Aleyhisselam Allah'ın hak peygamberi olduğu gibi Allah Tanrı'nın ona indirdiği İncil de hak kitaptır. Allah kelamıdır. Bizim insan inancımıza göre dedim, gerçek İncil, gerçek İncil aynen Kur'an gibi kutsaldır. Eğer şu an demin gerçek İncil olsa ona biz Müslümanlar abdesti dokunamayız dedim. Bak. O da Allah için fark etmiyor. Ama gerçek İncil ama. Peki de bu İncilde de gerçek mi dedi? Şimdi dönüm kendisine. Şunu söyleyeyim aziz cemaatimiz. Biz bundan Türkçe konuşuyoruz. Hanım'ı karıştıracak bilmiyorlarmış onlar. Anlamıyorlar. Hanımı yanı başında, kardeşi cam kenarında. Şimdi buna tabii ne konuşuyoruz buna sordular. Kardeşi buna kızdı. Anladım yani tabii konuşa anlamadım dilinden. karışı yani kardeşi elini şöyle tersiyle yani bırak şunu konuşma şunu diye. Kardeşi buna. Hatta bu yine bunu benle bu konuşacağım edince, kardeşi dönüp pencereye doğru elle bir Fransız dergi aldı. Sanki okur okuyamıyor ama sinirlendi sinirinde kardeşi ama hanımı hanımı beni konuşuyorken sanki şey biliyormuş gibi anlamıyor ki öyle merakla dinliyor hemen Kole sanat ne dedi diyor. onu aktarıyor onları hatta o da soru soruyor. Şunu sor diyor o kadar hanıma ilgi duydu. Dedim ki ben şimdi bunu azı cemaatimiz dedim İsa Aleyhisselam Hazretleri 30 yaşında peygamber oldu. Yalnız ancak Üç yıl peygamberlik yapabildi. Kuruş'ta, Filistin'de Yahudiler buna karşı düşman oldukları için, yani babası doğduğu için, bunun kabul kabullenmediler. Buna muazzam düşman kestiler buna. Bunu tabi öldürmeye kalkıştılar. Şu bu oldu. İsa Aleyhisselam'ın Allah'tan güya kaldırıldı. Onlara göre öldürüldü onlara göre sonra geleceğim o konuya. Göğedim kaldırıldı. Risale Aleyhisselam dedim hayatta iken yakınlarına havariyün deniyor bunlara. Onlardan tembih etti. Ona vasit etti. Onları yeryüzüne dağıttı, gönderdi. Tembih et onlara. Dedim, Hazreti Aleyhisselam Allah'ın hak peygamberidir. Havariler gerçek Müslümanlardır. Onlara hepsi verir bunlara. Yalnız dedim bu on iki zaten biri iade etti kendisine. On bir kaldı bunlar. Bunlar dedim Kudüs'te, Filistin'de dayanamadılar. Yağdır, işte ya da işte Anadolu'ya, Antakya'ya, İstanbul'a, Atina'ya, Roma'ya dağıldılar bunlar. Bunlar dağıldıkları yerlerin dilini tam bilmiyorlar dence Kendi yağdı hava yani. Roma'ya falan gittiler. Gittikleri yürenin ahlakını dilini iyi bilmiyorlardı ikincisi dedim Kur'an-ı Kerim Allah'ın korumasında ve Kur'an'ın ayrı bir özüyle Kur'an-ı Kerim'e dedim Kur'an-ı Kerim Allah'ın son kitabı olduğu için Hasan-ı son peygamber olduğu için yeryüzüne başka peygamber gelmeyeceğinden ve başka kitap gelmeyeceğinden Kur'an-ı Kerim'in kuran korumasında nasıl korunuyor bu dedim Öncelik kitaplar halk tarafından ezberlenemiyordu muhtemelen bakınız. İnci, Tevrat, Zebul, Yersuflar. Ne kitap gelmişse önce kitaplar halk tarafından ezberlenemiyordu. Yalnız o dönemin peygamberi o kitabı ezber biliyordu. Halka inmiyordu bakınız. Dedim Kuran-ı Kerim halk inen kitab ol, halk kitab ol. Kuran-ı ayet ayet geldi Peygamberimize hem bunu katipler vardı, hakikaten bunu yazdılar hem yazıldı hem ezberlendi dedim Kuran-ı ayrı bir özelliği var Arapça bilmeyenler de Kuran-ı ezberle biliyorlar dedim bir Türk çocuğuna bu dedim mutlaka Kuran'dan ezber bir şey bilir ama Fatih'i bilir. Ama Allah bilir. Ayet-i bilir. İnsanların hepsi hatta çocuklar bile edim, Bu da kolay ezber bir şey bilirler. kuru Kerim kolay ezberlenebilen bir Allah kelamı. Sonra Kur'an'dan başka ne kadar kitaplar varsa bir iki okundu mu bir alışkanlık insanlara veriyor. Usanç veriyor. İnsanlara bıkkınlık görüyor tekrar. Bir kimse en sevdiği bir hikaye romanı bile bir defa heyecanla dikkat edinler. İkincinde eh, şeref böyle. Üçünün artık sıkılmaya başlar. Dedim. Ama Kur'an-ı böyle değil dedim. Mesela bir Fatih-i Şerif dedim. Her namazda okunuyor. Günde 40 evren aşağıya okunuyor. Her okunuşunda kişi Allah'a daha bir feyiz zevk veriyor onun özelliği bu işte dedim Kuran-ı Kerim Allah'a kelamıdır halka indi her namazda okundu cemaate seçti okundu herkese bunu ezberlediler ezberlendi Kuran-ı Kerim bu şekilde Allah'ın korumasında duruyor İncil'i yalnız İsa Arsıl biliyordu dedim havariler ancak İncil'den bazı bölümleri biliyorlardı tam bilmiyorlardı İstediğim giden bu havlayatı bu havariler her biri başa gittiler. Arnek kopdukları aralarında dağıldı başa gittiler. Her birinin aklında İncilden hangi bölüm kalmışsa o bölümü okudular. O bölümün açıklamasını yaptılar. Hasretin hayatından bölümler verdiler, hikayelerini yaptılar. Kendileri bunlarla şeye tabundular. Sonra bunları dinleyenler bunları karıştırdı. Hangisi İncil ayeti? Hangisi bunun açıklaması? Hangi Hazreti İsa'nın sözü? Hangi havalelerin sözleri? Karıştı bunlar. Sonra gelenler herkese aklına ne kalmışsa asırlar hakkında ne aklına kalmışsa böyle ağzından Allah dilden gele gele gele gele İncil yazmışlar bunlar. yazmışlar. Sonra dedim Roma devleti devlet olarak Hristiyan'ın tam karşısında idi. O zaman ki Roma devleti futperestti. Hristiyan'ın tam karşısında idi. Hristiyanlı çok gizli yayıldı. Mahzenlerde, depolarda, orada, burada, karanlık yerlerde, köşe bucakta artık çılpıp yavaş yavaş böyle gayet gizli yayıldı. Açışa yayılamadı. Ancak Konstantin'in Hristiyan'ı kabul etmesiyle 323 yılından miladi. Ondan sonra Hristiyan'dan del basit kalktı, serbest oldu. Ama Batı işini Konstantin kendi Hristiyan oldu. Hristiyan oldu ama Hristiyanlık karmaşık bir şey. İncil, İncil kitaplar var. Bilmem kaç yüz tane İncil yazılmış. Her biri çelişkili, farklı. Yani o kadar yazacağım, zaman teri masalları girbileceğim. Teri masalları yerberle, Karmaşık bir şey. Ne yaptı Konstantin şimdi? E bunların hangisi acaba incil? E bunların işte bir tanesi doğruysa, değerleri sahte. Uydurma değerleri ama yüzlerce incil var. Ne yaptı şimdi bu Konstantin? Bu kitap kargaşasına bir sormak için iki yıl sonra yani milan 325'te İzlik'te, Bursa İzlik'te, bir ruhani kurul topladı, onların deyimiyle. Yani papazları topladı. Yüzyıl ile papaz toplandı. Başka başka ülkelerden geldi, Pap -top -top -top papa toplandılar. Ne yapacak papazların görevine? Gerçek İncil'i bulup çıkaracaklar. Peki nasıl bulacaklar bunu ama? Şimdi oraya gelen papazların her biri, başka İncil okuyup papaz olmuş. E bu İncililer sahte olduğuna göre, işinler bir anca gerçek olabileceği onlara göre, olacağına göre, demek ki bu papazların her biri başka yerde, başka İncil okumuşlar, onu öğrenmişler, papaz olmuşlar. Şimdi onlara teslim ediliyor. Yani sahte İncil sahte papazlara topluyor bunu da İzlik'te. Konstantin, bir Konstantin deniyor kendisine. Emir veriyor bunlara topluyorlar. Efendim bulun bakın gerçek İncil'i. Nasıl bulacaklar? Bulun mu? Bulun mu? Zaten yok gerçek İncil yok. Kaybolmuş. Gitmiş zaten. Sonra az-ı cemaatimiz her peygambere gelen ilahi kitap o peygamberin diliyle gelir. Melâb yürüyor. İlla bilisânî Melâb Her peygamberin gelen kitap peygamberin diliyle gelir. İsa'nın Yahudi'ydi. Ona gelen gerçek de. İbrani dilindeydi. Fakat bu yüzde İncil var ama hepsi başka diller bunlar. Latince, Matince, çoğu Roma, Rumçak, şunlar bunlar mı karışık Bir defa hiçbiri aslı yok bir defa. Hep başka dillerde bunlar. Tabi toplandı papazlar kurulu. Kapandılar. Efendim ziyareye geldiler. Birbirinin dilini de anlamıyorlar pek. Anlamıyorlar. Şimdi şöyle bir kural vardı aziz cemaatimiz. Mesela bir insan bir hikaye, bir masal dinlese ki ne demek masal? Hayali bir roman. Bir insan bir hikaye, masal dinlese birinden kişi hoşuna giderse kişi onun dikkat dinler. Sonra başka birisi aynı hikayenin masalı eğer biraz değişik, değişik anlatırsa kişi bunu kabul edilmez. Hayır o böyle der. Halbuki onun bili de yanlış, o da yanlış halbuki. Masal bu taraf. uydurma bir şey bu halbuki. Şimdi tabi İncil de bu duruma gelmişti şimdi. Her biri başka İncil biliyor, her biri kendi bildiğin gerçek bu diyor şimdi papazlar. Ortaya koyuyorlar şimdi. Onu okumuş, onu öğrenmiş, böyle papaz olmuş. Onu benimsemişler tabi. Şimdi tabi bir kargaşa oldu. Ama ne yapmaya lazım? Konstantin emir vermiş. Mutlaka biri olacak devletten. Diktatörmüşken çok kendisi de. Bunun üzerine bir tek İncil'de anlaşma sağlanamadı. Ancak dört İncil'de bu da sal çoğunluk, yani yarıyı az geçemiş çoğunlukla ittifaka değil, dört İncil'i e bunlar gerçek olabilir. Ve yani yüzde diyelim ki 52 yüzde elli üçü kabul etti. Diğerleri bu dördüncüyle karşılık verip bazar karşılıklar. Dört İncil karşılıklı ki işte bu elden bu İnciller var. <gülüyor> Şimdi aldığı cemaatimiz bu İnciller biliyorsunuz biri Luka İncili deniyor. Hatta öyle İnci yazıyor böyle. Luca ya göre İncil Matta. Yani bunlar bir haberlerin isimleri. Aslında haberlerin değil bunlar da. Markus, Yuhanda. Bu dört inci baş ellerinde var. Fakat bu dört İncil'i de bu papazlar kolu aynen kabullenemedi. Dört İncil'de bunlar kendi görüşlere göre bunlar da değişik yaptılar. Bunlar da. Bunlar değişik değişti. Bunlar bir kız değişikler. sonra dört İncil'e kitap haline getirildi ve resmen Roma Devleti'nde bundan İncil'e kabullendi. E, kabullendi ama şimdi o izdeki kurulda bulunmayan diğer papazlar buna karşı yıkılır. Hayır bizim İncil'imiz daha doğru. Onlar yanlış olmaz dediler. Bu üzerine tekrar tekrar toplandı kurulları. Tekrar toplan toplandı. Her toplanıp da değiştirildi. Ondan da bir şey sokuldu, bundaki kırıldı, oldu bu oldu. Ve tamamen karşı gitti tabi ortalık. karşı gitti. Şimdi dedim ki kendisine o Ermeni e profesör bakmak muhteremler. Şimdi dedim, Kuvane-i Kerim'le dedim, bugünkü inceyi bir karşılaşalım dedim. Kendisine şimdi. Dedim kuvane Kerim'de bir tek peygamberimizin sözü yok. kuvane Kerim'de. Allah kelamı. Fatiha'dan sonra amin demek dedim dinimizin sünnettir. Peygamberimizin emridir. Gayril mağdub aleyhim veludalimden sonra amin demek sünnettir. Ama bu amin kelimesi Allah kelamı olmayıp peygamberimizin sözü olduğu için dedim Kur'an-ı diye amin kelimesi yok dedim Kur'an-ı Kerim'e Bak. Vay, Allah kelamı. Bir de İncil'e bakalım. İncil'e bakalım. Ne var da İncil'de İncil sanki böyle bir siyer kitabı veya tarih siyer kitabı. Hatta İsaaller'sinin gelişinden işte Deniz Krisna oruyor. Havarla balışıyorlar. Onlarla görüşüyor işte. Yoksa balını oltasına balı gelecek, şu olacak, bu olacak. Hazreti İsa'nın hayatından parçalar. Ama dört incin, bunları farklı çelişkili olarak naklediyorlar. Sonra dedim, bak dedim, İncil'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın o gece evine basit yakalandığı, yakalandığı, sonra muhakeme edildiği, sonra şarmaya girip asılıp öldürüldüğü, sonra mezara gömüldüğü, sonra kadınlar ilgili aşıyor mezarını onu bulamıyorlar orada. Bunlar var mı İncil'de? Var. Peki, ilahi kitap vahi Allah kelamı peygambere gelir. Hazreti istersem o anda ölürken, öldürken sonra kime geliyor bunlar? Kime geliyor bunlar dedim. Var Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber ölmek Kur'an-ı Kerim'de. Olamaz ki. Olamaz bu şekilde. Dedim bunu da bırakalım dedim. Bunu da bırakalım. Yine bir İncil'de. İşte Petrus'un Filana mektubu, Filana Filana mektubu, Filana Filana mektubu. Hazır iseniz sonra gelen, Havari, havari sonra gelenler. Onların da çalışmaları, onun yaptığı cihatları, gezmeleri, tozmaları, ölmeleri şunları, bunları mektupları bunlar yazıyor. Peki bunlar Allah'a kelamı olur mu dedim Allah aşkına bunlar dedim Allah kelamı peygambere vahiy ile gelir. Vahiy ile gelir böylece. Bunlar, nasıl oluyor bunlar bu şekilde böylece olur mu bunlar? Peki diye dedi? Şimdi İncil Allah Keramı değil mi dedi? Dedim sen kendi karar ver bak dedim kendi karar verdim. Yüzüre İncilden bu dördünü zoraki, mecburlukla sal çoğunlukla bunu kabul edildiler. Bunlarla çok değişim yaptılar yaptı yaptılar. Dedim bak öyle oldu ki bugünkü dedim evet, Çağımızı insanı İncil'den tatmin edemiyor dedim evet, bak yani Avrupa'da Amerika'da evet bir Hristiyanlığın taasubu var isimde ama yalnız Hristiyanın isimde bir taasubu Hristiyan taasubu var ama yaşantıya bak hepsi böyle tam din dışı yaşantı inansız bunlar böylece sonra dedim buna konu Kuran örnek Kuran-ı Kerim'den o arada aklıma şey geldi biliyorsunuz bir Fransız deniz altı araştırmacısı vardır Kaptan Pusto vardı bu Kaptan Pusto deniz altı araştırmacısıymış Fransız, Yavriyalı ayrılıyor deniz kuvvetlerinden kendisi, özel kendisi çalışma yapıyor Cebile-Tarık Boğazı'nda Akdeniz'de okyanusunu birbirine aktıklarını A birbirine karışmadığının farkına varıyor. Nasıl farkına varıyor? Örnekler alıyor. Tam Cevap boğazında ikisinin birleştiği yerden okyanustan su örnekleri alıyor. Akdenizden örnekleri alıyor. Birbir hiç karışmıyor bunlar. Çok acemine gidiyor. Hatta o anda bunu ilan ediyor dünyaya. Dünyada bir yankı yapmıştı o zamanlar. Hatırlayamayken bunu da. Bir yankı yapmıştı dünyada o zamanlar. Bu Kaptan Pusto bir Fransız profesörle bu işi görüşüyor. Diyor, nasıl olur bu diyor. Bak, binlerce, on binlerce yıl, avin aslında akıyor, akıntı var. Okyanus böyle. Okyanus alttan üstte biri akıyorlar bu tarafa doğru, ama karışmıyorlar. Tabii tuz yoğunluğu, şunlar bunlar, aynı konu bunlar şimdi. Bu acaba diyor, nasıl olur bu diyor. Diyor ki Fransız e profesör, kaptan Kusya bak derim der. Güliada, arkadaş diyor ben de bu konuyu merak ettim, araştırdım diyor. Bu konu diyor, Müslümanların kitabında var bu konu diyor. Kendisine bu Var mı var? Nerede? Gösteriyor. Ee, Er-Rahman su ayet 10-20'de uygulamalar belamız buyuruyor. Merece'ne bahre'ni yelte kıyan beynihume berzahun layıb kıyan İki deniz birbirine karışık buldular ben. Akıyorlar ama beyne hüma aralarında var berzahun berza, görünmeyen bir güç var. Laevgian karışamıyorlar, ikisi ayrı devire. Hem de kalın bir kesinti var sanki, Ayrılım var aralarında? Var. İşte bu Fransa kaptan kusur edim. Bu ateş görünce Allah Keramde inanıyor, inanıyor. Benim Müslüman oldu kendisi, Müslüman oldu. Dedim bir bak İncil'e bakalım dedim. İncil ne diyor? Dünya tepsi gibi diyor İncil hala. İncil böyle diyor. Dünya tepsi gibi yuvarlık diyor böyle. Hatta dedim ithalar bilim adamı Galileo. Dünyanın döndüğünü söylediği için o dönemin papası bunu lanetli afroz etti. Ölüm boyu bunu size atta kendisine. Hatta gözü zıkar oldu. Ölçen öldü Galileo. Azı cemaatimiz. Buna Kuran'ın örnekler verdim kendisine, bu profesör'e. örneklerim verdim kuran Kerim'den. Şimdi bu, öyle hale geliyor ki Baktım, tanımı tabi durumu aktarıyor. Yani Kuran'ın Allah kelam olduğuna e inandı. Bilhassa, İz-i Seman-ı Fataret Benizlik diye böylece Bilimsel açıdan bunlarda kendisine açıkladığım ayetleri açıkladığım için Tabi uzun sürdü konumuz için, kısa kesmem gerekir şu anda kuran Kerim'in Allah keramı olduğunu kabullendi ve Hazreti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'i yazamayacağına inandı. Bak dedim, bugün Avrupa'ya dedim, Kaptan Kustu'nun keşfiğiyle belli oluyor, gidenizin karışmadığı şu anda. Bundan bin dört süre önce peygamber bunu nereden bilirdi buna? Göre? Allah keramı değil mi bu? Evet dedi, kabullendi. Yalnız dedi, benim dedi akıma takılan bir konu başlandı. Müslümanlıkta her gün beş vakit namaz var dedi. İşte sabah namazı, öğle, ikindi, akşam, akşam, tekrar sabah, öğle, akşam, dön, dön, dön, namaz, namaz, namaz, namaz. E bu namaz bitermiş dedi bana. Dedi, namaz dedim bitiyor. Ben namazı bitirdim demiştim bana. Ben namazı bitirdim dedim. Bana şikayan başlaması farz değil dedim. Ben namazı bitirdim ben dedim. Nasıl bitirdim? dedim sabah namazına kalktım elhamdülillah dedim sabah namazına kıldım o bana fazla olan son namaz idir sabah namazı ben sabah kıldım o bana son fazla olan namaz kıldım var, ben, o oldu bitti benim peki öğün namazı olacak eğer öyle yaşarsam o zaman fazla olacak o zaman kılırım ölürsem hayat onlara fazla olacak öyle kadar yaşarsam o zaman, zaman ee, öğün namazı fazla olur o zaman kılırım ikiye yaşarsan iki faz fazla olur iki kalarım dedim ben ama bitmeyen on bitirmiş şu ana namazını bitirdim dedim ki kendisine şimdi namaz konu biraz giriş yaptın kendisine namaz dedim dışarıdan bakınca öyle güç geliyor yani başarılmaz gibi günde beş de zor gibi geliyor dedim bir örnek vermek gerekirse dedim sana şu örnek vereyim dedim iştahı olmayan bir çocuk hiç son iştahı yok ama bu çocuğu dedim zorlasan annesi babası illa illa diye çocuk artık isyan dedim ya bıktım der dedim böyle ya duramadan iyi diyorsun çocuk bıktım isyan der dedim iştahı olmadığı için böyle yapar dedim ama dedim çocuk tedavi edilir de eğer çocuk normal iştaha gelirse o zaman dedim kendi anne ekmek diye Allah bile icabını gereğinde dedim. De. Şimdi namaza dedim, dışından bakınca öyle görünüyor. Peki ama Allah insanı neye yarattı? ama ne acaba? Bu kadar bitkiler var, ağaçlar var, hayvanatlar var, bu kadar canlı türleri varken Allah tabi de insan diye varlık yarattı. Allah insanlara akıl verdi. Allah insanlara bütün balıkların üstün kıldı. Tek insanım yok mu görevi acaba? İnsan niye yaratıldı? Bunda ile amaç ne? Bundaki amaç nedir? İşçilerinin amaç ruhsal olgunluk. Ahlakı, hamide kazanmak, ahlakı kazanmak olgunluktur. İşçilerin namaz da ruhumuzun gıdası. Gıdası. Karşıdan bakınca belki de zor gibi gelir. Ama dedim bir kimse inanarak abdest alsın, kişi bilinçli, yavaş yavaş nama güzel kılsın, o kişi namazdan o kadar tad alır ki, fiil alır ki namaz, zevk alır ki namazdan, hatta kişilerin dövseler, namazı bırakmaz, namazı kılar. Böyle Peki namazın nasıl tadı olur dedi bu şuan bana. <gülüyor> Hem gülümsedir böyle. Namazınız tadı olur be. Ya tat onun bir tadı olur mu diye okuman dedi. Baş tatlar bunda dedi. Dedim ki, dedim profesör böyle dedim ki öyle kitabın kendisi Dedim tat deyince dedim, yanın damakta değil ki ama dedim işte buna. Yani damakta değil tat deyince. Gözden tadı var, görüntü tadı var. Hatta bazen konu deriz dedim. Ne tadı renk? Ne tadı renk? Bak rengin tadı var. Bu damak anlamaz sesin tatlısı var ne tatlı ses ne özel koku yani kokun da güzeli var tatlısı var ama onu burun anlıyor sesin de güzeli var tatlısı var çok güzel sesler var kuş birbiri sesleri de var onu göz anlamıyor kulak anlıyor gözün tadı başka e, damağın tadı başka tabi dedim namazı namazdaki tadı göz alamaz dedim damak da alamaz kim alır insana bir gönül vermişler gönül. Kaptan içeri İnsan bir gönül var dedi. İşte namazın tadını o gönül alır. O gönül Mevla'ya yönelir, elif Allah Allah'uzuri olduğu bilincini erer. O namaz ve taziyek var ki dedim, öyle kişiler var ki başka namaz namazdan belki sana şu anda çok gibi görünüyor. Onlar ona doymuyorlar beşek namaza dedim ev abin kılıyorlar, tecrüb kılıyorlar işe kılıyorlar kuşu namazı kılıyorlar e kılıyor kılıyorlar bak farz olmadığı halde kılıyorlar bunlar, neden kılıyorlar namazın böyle bir tadı bunun için böyle sonra namazı da açtım tabii kendisine. namaz bir mali ruhsal bir sofra gibi Yani namazda işte tekbir var, tesbih hatta var anlamı kısa bahsettiğim, işte Fatiha'nın, İhlas'ın, efendim rükûnün, secgettiği hatların böyle kısa anlamla bahsettim kendisine. Dedim değişik, değişik manevi bir sofra namazı. Bu için dinin direği özü. Şimdi namazı da aşağı yukarı kabullendi yani bu. Peki dedi, bir şeyim daha vardı benim de, kafam takılan bir şey daha var dedi. İslam'da kadın, erkek eşitliği yok dedi, İslam'da dedi. Müşri bana. Dedi ki, Allah dedi, erkeği de Allah yaratmış. Kadın Allah yaratmış dedi. Neden de İslam'da bunların eşitliği yok bunlarda dedi. Hanımın kucağında bir çocuk vardı. Bir yaşlandı falan Hanım kucağında. Şimdi çocuğa baktım, dedim bu sizin mi? dedi Bizim dedi. Kim orada bunu? E, hanım doğurdu. O halde eğer bir olursa, onların sen doğuman gerekiyor. Eşlik istiyorsa her açıdan sen doğurman gerekiyor. Tabii hanımım şunu sordu dedi ne? Dediğini, o da anlatıyor, o da biliyor bu sefer. Dedim burda tamam. Hemen burada şarttır Dedim Allah ta erkeği başka yaratmış, kadın başka yaratmış. Orgünlü bakımda, filistel olarak, duygusu olarak başka yaratmış. Allah'a başka vermiş, başka bir yere vermiş. Dedim bak Avrupa'da yaşıyorsunuz ama dedim. Size de bu ayrıcılık var dedim. Buna. Mesela dedim. Kadınlar emekli yaşayan erkekler önce mi oldu Avrupa'da? Önce oluyor dedim. Peki dedim. Sıbır kaç ayrı, ayrı mı oluyor bunlar? Ayrı ayrılıyorlar Ayrı oluyorlar. Dedim evet. Kadın erkek insandır. Müslümandır. Allah katında eşittirler ama görevleri farklı. görevleri var bunlar. Görevleri var. Sonra Adana'ya geldik o anda. Aşağı yukarı Meydanı Ekbez deniyor. Yani Türkiye girdiğimiz o istersen. Orada Adana'ya kadar en aşağı 5 saat geçti. Ve alsa belki de. Bir bunlar sürü konuşuyoruz. Gayet yavaş yavaş konuşuyoruz. Adana'ya geldik. Orada benim inmem gerekiyordu. İşim Adana'da bana inecektim arada. Eşya da vardı. Dedim ben de burada ineceğim. Kendisine Yalnız dedim, dedim, bir ben bende tek bir sorun başlayın kendisine şimdi. Dedim bir tek bir sorun var dedim. Ama dedim bana samimi doğru söyleyecek misin? Dedi, söyleyeceğim dedi bana, sözünü söyleyeceğim dedi. Dedim, misyonlukla sen bir gün var mı dedim, misyonlukla dedim. Bir var mı dedim, evet var dedi. Hem dedi yönetici kadı sebebi dedi, kadı sebebi dedi. Ama dedi, yani şu an hayatımı tekrar düşüneceğim dedi. Hayatımda tekrar düşüneceğim dedi. Dedim kendisine bak dedim sana son tavsiyem. İnsan dünyaya bir defa geliyor dedim. Mutlaka dedim hakkı araştırmak gerekiyor. Allah bizlere akıl vermiş. Allah bizlere gönül, vizan vermiş. Bunda yerine kullanamazsak neye benzer dedim? Asker savaş testlerini kullanamazsa boşu boşuna ölür. İş i̇şte yedim. Allah merde, bizi bu akı silahını yani kuralım, hakkı bulalım. İnsan dünyaya bir defa geliyor, bir defa geliyor. Bugün dedim, Hristiyanlığın gerçek İncili olsa bile ama hükmü yürüten kaldırıldığı için yine geçersiz oluyor. Evet, Allah kelamıdır, okunur, sayılır, gerçek İncil olsa, ama hükmü kaldırdığı için yine geçersiz oluyor. Bu iki dedim böyle. O sahte İncil okuyup getiren papazlar. İşte onların toplandığında bir araya gelip seçtiği İnciller, onların bu da değişik yapacak sürekli böyle değiştirme, değiştirme, değiştirmişler, değiştirmişler. Ne yapmışlar? Allah kena bir şeye kalmamış. Sıkulatan duyma hikayeler, efsan siyeler, bunları doldurmuş İncili yedim. Bu İncil peşine koşmayın dedim. Bak Allah Şeyh'in bu akıl fikri vermiş. Bakın bir makam evki sahibisin. İş hakkı bulursun dedim. Şere elime tuttu. İki şey sattı. Bravo emer. Elime, elime şey çıktı. Dedi ki çok teşekkür ederim bana. Tavsiye dedi. Gerçekten dedi, hayatım yine başla inceleyeceğim ben tekrar dedi böyle, İnceylenmedi. O arada adına tren geldi. İnc eşyalarım vardı. Eşyama hocam eşyaları bana vermedi. Hanım aldı. O da herhalde. Ve yeminde Şeyh'in vallahi de bak öyle ortadaydı bak böyle oldu. Hanımı kalktı. Çocuğu kısara verdi. Ama kardeşi ama tersliyor kızıyor. Hanımı kalktı. O kalktı. Eşimi alıp Onu aşağı indirirler. Aşağı indirirler onlar. Sonra aşağı indim. Tren bayağı adana kaldı. epey kaldı. Ben de orada bekledim onların camın kenarında. Ben bekledim oradan. Tenakir edince yer sağladık. Gitti. İnşallah İslam'a gelmişler inşallah. Nizl-i Teala Fatiha.